Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru 24. Cüz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah hakkında asılsız inançlar uyduran ve gerçek kendisine ulaştığında onu yalan sayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Gerçeği getiren kişiye ve onu tasdik edene gelince işte takva sahipleri onlardır. Rableri katında onlar için diledikleri her şey vardır. İşte bu güzel davrananların ödülüdür. Çünkü Allah, onların geçmişte yaptıkları en kötü şeyleri bile bağışlayıp silecek ve onları yaptıkları en güzel işlere göre ödüllendirecektir. Allah kuluna kafi değil mi? Öyleyken onlar kalkmış seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Kimi de Allah doğru yola yöneltirse... Onu şaşırtabilecek bir güç yoktur. Allah, kötülerin hakkından gelen mutlak güç sahibi değil midir? Gerçek şu ki, onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, tereddüt etmeden Allah derler. De ki, o halde söyler misiniz, Allah'ı bırakıp da taptığınız şu şeyler, Allah bana bir zarar vermek istese, onun vereceği zararı önleyebilir mi? Yahut o bana bir rahmet dilese, onun rahmetini durdurabilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Hakkıyla tevekkül edenler, yalnız ona güvenip dayanırlar. De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapmam gerekeni yapacağım. Kime alçaltıcı bir azabın geleceğini, kimin tepesine sonu gelmez bir azabın ineceğini, yakında öğreneceksiniz. Biz sana insanlar için gerçeği ortaya koymak üzere kitabı indirdik. Artık kim doğru yolu izlerse kendi iyiliği için izlemiş olur. Kim de yoldan saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Sen onlardan sorumlu değilsin. Allah ölüm vakitleri geldiğinde insanları vefat ettirir. Ölmeyenleri de uykularında ölmüş gibi yapar. Ölümüne hükmettiklerini tutar, diğerlerini ise belli bir süreye kadar hayata salar. Kuşkusuz bunda iyice düşünenler için dersler vardır. Yoksa onlar kendilerine Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, o şefaatçiler hiçbir şeye güç yetiremez, hiçbir şeyi kavrayamaz olsalar da mı? Deki ki, şefaat etme yetkisi bütünüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nun elindedir. Sonunda kaçınılmaz olarak dönüp O'na varacaksınız. Ne zaman tek başına Allah'ın ismi zikredilse, ahirete inanmayanların kalplerindeki nefret yüzlerine vurur. Ama Allah'ın dışındakiler putlar anıldığında, hemen sevinçten yüzlerinin parladığını görürsün. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, duyular ötesini ve duyular alemini bilen Allah'ım, ihtilafa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin. O zalimler, yeryüzündeki her şeye, hatta bunun yanında bir kat fazlasına daha sahip olsalardı, Kıyamet günündeki korkunç azaptan kurtulmak için hepsini feda ederlerdi. Daha önce hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından onların karşısına çıkarılacaktır. İşledikleri kötülükler önlerine apaçık konacak, alay edip durdukları şeyler onları çepeçevre kuşatacaktır. İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona katımızdan bir nimet verdiğimizde, bunu ancak bir bilgi sayesinde elde ettim der. Aksine on nimet bir imtihandır ama çokları bunu bilmez. Onlardan öncekiler de böyle sözler söylemişti. Ama elde ettikleri şeyler onlara fayda vermedi. İşledikleri kötülükler kendilerine ceza olarak döndü. Bunlardan haksızlığa sapanlar da yaptıkları kötülüklerin cezasını çekeceklerdir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. De ki, Allah şöyle buyuruyor, Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse, bütün günahları bağışlar. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Azap size gelip çatmadan önce Rabbinize yönelip ona teslim olun. Sonra kimseden yardım göremezsiniz. Hiç farkında olmadığınız bir sırada azap ansızın başınıza gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel hükümlere uyun. Ki sonra hiç kimse Allah'a itaat hususunda gerekeni yapmadığım için yazıklar olsun bana. Ben gerçekten de İslam'la alay edenler arasında yer almışım diyerek kendi kendini kınamasın. Yahut eğer Allah bana hidayeti nasip etseydi günahtan sakınanlardan olurdum diyerek ya da azabı gördüğünde keşke bana bir fırsat daha tanınsa da iyilerden biri olsam diyerek hayıflanmasın. Allah ona şöyle diyecek. Hayır, vaktiyle ayetlerim sana gelmişti. Ama sen onların asılsız olduğunu söylemiştin. Büyüklük taslayıp inkarcılar arasında yer almıştın. Artık kıyamet gününde Allah hakkında asılsız inançlar ileri sürenleri, yüzleri kararmış göreceksin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer cehennemde değil midir? İsyandan sakınanları da Allah, amaçlarına ulaşmış olarak kurtuluşa erdirecektir. Onlara ne bir kötülük dokunacak ne de üzüntü çekecekler. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O'dur. Göklerin ve yerin anahtarları Ondadır. Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin durumlarına gelince, işte hüsrana uğrayanlar Onlardır. Deki, ey cahiller, bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi teklif ediyorsunuz? Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi: Eğer Allah'a ortak koşarsan, bilmiş ol ki yaptıkların boşa gidecek ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar. Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Kıyamet gününde bütün dünya O'nun avucundadır. Gökler de O'nun kudret elinde dürülüp bükülmüştür. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan uzaktır ve yücedir. O gün sura üflenecek. Ardından Allah'ın diledikleri dışında, Göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek. Sonra sura yeniden üflenecek. Ve onlar birden ayağa kalkmış, etrafa bakıyor olacaklar. Artık Rabbinin nuruyla yer aydınlanır. Hesap kitap ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir. İnsanlar hakkında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir. Onlara asla haksızlık edilmez. Herkese yaptığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir. Gerçekleri inkar etmiş olanlar, gruplar halinde cehenneme sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cehennemin kapıları açılacak. Bekçileri onlara, içinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyup duyuran'' Ve böyle bir günle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran bir elçi gelmedi mi diye soracak. Onlar da evet geldi diyecekler. Ama inkarcılar için artık azap hükmü kesinleşmiştir. Onlara içinde ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin içeri denilecek. Vaktiyle ululuk taslamış olanların kalacağı bu yer ne kötü. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da gruplar halinde cennete sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cennetin kapıları açılmış olacak. Bekçileri onlara, selam size, hoş geldiniz, ebedi olarak kalmak üzere buyurun girin cennete diyecek. Onlar da bize verdiği sözü yerine getiren ve cennetten bize, Dilediğimiz yerinde mesken kurabileceğimiz yurt bağışlayan Allah'a hamdolsun diyecekler. Bunun için çalışıp çabalayanların ecri ne güzel. Meleklerin de Rablerine hamd ile yüceliğini dile getirerek arşın çevresini kuşattıklarını görürsün. Böylece insanlar arasında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir. Ve şöyle denir, bütün övgüler... Âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. Mü'min Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamim Kitabın indirilişi, aziz ve alim olan, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, hem cezalandırması şiddetli, hem lütfu bol olan Allah katındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüşünüz yalnız onadır. İnkara sapanlardan başkası, Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişmez. Onların şehirden şehre, rahat rahat dolaşabilmesi seni yanıltmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmiyle, bunların ardından gelen çeşitli topluluklarda, ilahi gerçeği yalanlamış, her topluluk, kendi peygamberlerini yakalayıp etkisiz hale getirmeye kalkışmış, asılsız iddialarla gerçeği ortadan kaldırmak için mücadele vermişlerdi. Sonunda onların yakalarına yapıştım. Nasılmış benim cezalandırmam gördüler. Böylece kavminden inkara sapanlar hakkında Rabbinin verdiği, onlar artık cehennemliktir şeklindeki hüküm gerçekleşmiş olacak. Arşı yüklenenlerle O'nun çevresinde bulunanlar, Rab'lerini hamd ile tesbih ederler. O'na iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz! Onları ve atalarından eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur. İnkâra sapanlara Ahirette şöyle seslenilecek. Siz inanmaya çağrılıp da inkar ederken Allah'ın size öfkesi şimdi sizin kendinize öfkenizden elbette daha şiddetlidir. Ey Rabbimiz diyecekler. Bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi günahlarımızı itiraf etmiş bulunuyoruz. Bir çıkış yolu yok mu? Bu duruma düşmenizin sebebi şudur. Allah'ın ismi tek başına anıldığı zaman inkara sapardınız. Ama ona ortak koşulduğunda buna inanırdınız. Artık hüküm yüce ve ulu olan Allah'a aittir. Size işaretlerini gösteren, sizin için gökten rızık, yağmur indiren O'dur. Ama Allah'a yönelenden başkası bundan ders çıkarmaz. Hadi! İnkârcıların hoşlarına gitmese de içten bir dindarlıkla yalnız Allah'a bağlanarak ona dua edin. Onun dereceleri yüksektir, arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarıda bulunması için kullarından dilediğine iradesiyle vahyi indirir. O gün onlar Allah'a gizli kalan hiçbir şeyleri olmaksızın kabirlerinden çıkarlar. Bugün hükümranlık kimindir? Elbette tek ve mutlak hükümran olan Allah'ındır. O gün herkes yaptığının karşılığını bulur. O gün hiçbir haksızlık olmayacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çok hızlıdır. Yaklaşan gün konusunda onları uyar. Çünkü dehşet içinde yutkunurlarken yürekleri ağızlarına gelmiş olacak. Zalimlerin ne bir dostu ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi olacaktır. Allah, gözlerin kötü niyetli bakışlarını ve kalplerin sakladıklarını bilir ve Allah adaletle hüküm verir. Onların Allah'tan başka taptıklarıysa hiçbir şeye hükmedemezler. Kuşkusuz Allah, her şeyi en iyi işiten ve en iyi görendir. Yeryüzünde dolaşıp da Kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nice olduğunu görmediler mi? Onlar, güçleri ve yeryüzünde bıraktıkları eserler itibarıyla bunlardan daha üstündüler. Böyleyken, Allah onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Kendilerini Allah'a karşı koruyan da olmadı. Bunun sebebi, peygamberleri onlara açık seçik kanıtlar getirdiklerinde... Bunları inkar etmeleriydi. İşte bunun için Allah onları yakalayıp cezalandırdı. Çünkü o güçlüdür, cezası çok çetindir. Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla Firavun, Haman ve Karun'a gönderdik. Ama onlar o bir yalancı, bir sihirbaz dediler. Musa katımızdan verilmiş hakikati getirdiğinde, onunla birlikte olan inanmış kişilerin oğullarını öldürün, kızlarını diri bırakın dediler. Oysa inkârcıların tuzağı hep boşa çıkmıştır. Firavun, bırakın beni de şu Musa'yı öldüreyim. İlahına yalvarsın bakalım kurtulabilecek mi? Çünkü onun dininizi değiştirmesinden yahut ülkede huzursuzluk çıkarmasından kaygı duyuyorum dedi. Musa ise hesap gününe inanmayan her kibirli kişinin şerrinden benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığındım dedi. Firavun ailesinden olup imanını gizleyen bir mümin kişi şöyle dedi: Adamı Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misiniz? Oysa o size Rabbinizden ayetler getirmiştir. Eğer yalancı biri ise yalanı kendi zararınadır. Ama eğer doğru söylüyorsa, size bildirip uyardığı şeyin bir kısmı başınıza gelecektir. Hiç kuşku yok ki Allah, aşırılığa sapmış, yalancı kimseyi doğru yola ulaştırmaz. Ey benim kavmim! Bugün ülkede hakimiyeti elinde bulunduran bir toplum olarak hükümranlık sizindir. Firavunsa, ben sadece kendi bilip gördüğümü size gösteriyorum. Ve sizi yalnızca doğru yola yönlendiriyorum.'' dedi. İnanan kişi de şöyle dedi. ''Ey kavmim! Doğrusu vaktiyle peygamberlerine karşı gruplar oluşturmuş eski toplulukların yaşadıkları felaketlerin benzerinin sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum. Nuh kavminin, Ad, Semud ve onlardan sonrakilerin durumu gibi. Allah asla kulları için zulmü istemez.'' Ey kavmim! Sizin hakkınızda insanların çağrışacakları günden korkuyorum. Öyle bir gün ki arkanızı dönüp kaçarsınız ama sizi Allah'tan kurtaracak hiçbir güç bulamazsınız. Allah kimi şaşırtırsa artık onu doğru yola yönlendirecek bir güç yoktur. Daha önce Yusuf da size açık kanıtlar getirmişti. Ama onun size getirdikleri hakkında da hep kuşku içinde oldunuz. Nihayet o vefat edince, artık Allah ondan sonra kesinlikle hiçbir elçi göndermeyecek dediniz. Aşırılığa sapmış, kuşkulara boğulmuş kişiyi Allah işte böyle şaşırtır. Onlar, kendilerine ulaşmış kesin bir kanıt olmadan Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişirler. Bu tutum gerek Allah yanında, Gerekse inananlar yanında büyük bir nefrete sebep olur. Allah kendini beğenmiş her zorbanın kalbini, işte böyle mühürler. Firavun, ey Haman dedi. Bana yüksek bir kule inşa et. Belki bazı yollarla göklerin yollarına ulaşırım da, bu sayede Musa'nın ilahını görebilirim. Doğrusu onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum. İşte böylece, Yaptığı çirkin iş firavuna güzel göründü ve doğru yolu bulması engellendi. Firavunun tuzağı hüsrandan başka bir sonuç doğurmadı. Mü'min kişi sözlerine şöyle devam etti. Ey kavmim! Bana uyun, sizi doğru yola götüreceğim. Ey kavmim! Bu dünya hayatı bir sürelik yararlanmadan ibarettir. Ahirete gelince ebedilik yurdu işte orasıdır. Kim bir kötülük yapmışsa, sadece o kötülüğünün miktarınca ceza görecektir. Kim de erkek olsun, kadın olsun, inanmış bir kişi olarak dünya ve ahirete yararlı iş yapmışsa, işte böyleleri de cennete girecekler, orada kendilerine hesapsız nimetler verilecektir. Ey kavmim! Nedir bu hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, sizse beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz bana Allah'ı inkar etmem, hakkında hiçbir bilgiye sahibi olmadığım şeyleri ona ortak koşmam için çağrıda bulunuyorsunuz. Bense sizi izzet sahibi, çok bağışlayıcı olan Allah'a davet ediyorum. Gerçek şu ki, siz beni bu dünyada da, öteki dünyada da çağrılmaya değer olmayan bir şeye davet ediyorsunuz. Koşku yok ki, dönüşümüz Allah'adır. Ve hakikat çizgisinden sapanlar, işte onlar cehennemliktir. Size söylediklerimi yakında hatırlayıp anlayacaksınız. Ben durumumu Allah'a havale ediyorum. Kuşkusuz Allah kullarını çok iyi görmektedir. Nihayet Allah, onların kurdukları kötü tuzaklardan o kişiyi korudu. Firavun ailesini ise şiddetli bir azap kuşatıp yok etti. Bu azap onların sabah akşam sokulacakları ateştir. Kıyamet koptuğunda Firavun ailesini en şiddetli azabın içine atın denilecek. Ateşin içinde birbirleriyle çekişirlerken zayıflar, büyüklük taslamış olanlara ''Vaktiyle biz size uymuştuk. Şimdi bu ateşin hiç olmazsa bir kısmından bizi kurtarabilir misiniz?'' dediklerinde büyüklük taslayanlar şöyle cevap verirler. Doğrusu hepimiz O'nun içindeyiz. Artık Allah kulları arasında hükmünü vermiştir. Ateşte bulunanlar cehennemdeki görevlilere, Rabbinize dua edin de bir günlüğüne olsun azabımızı hafifletsin diye seslenirler. Görevliler, Peygamberleriniz size açık kanıtlar getirmemiş miydi diye sorarlar. Evet getirmişti cevabını verirler. O zaman görevliler, Yalvarın durun şimdi ama inkarcıların yalvarmaları boşunadır derler. Elbette biz hem dünya hayatında hem de şahitlerin hazır bulunacağı günde elçilerimize ve inanmış kişilere yardım ederiz. O gün zalimlere mazeretlerinin hiçbir faydası olmaz. Lanet onlaradır. Kalınacak yerin en kötüsü de onlar içindir. Andolsun biz Musa'ya hidayet vermiş, oğullarını da akıl izan sahipleri için bir yol gösterici ve hatırlatıcı olmak üzere gelen kitaba mirasçı kılmıştık. Resulüm, sen şimdi sabret. Çünkü Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. Günahının bağışlanmasını iste. Ve sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et. Ellerinde hiçbir kesin delil olmadan, Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanlara gelince, onların içlerindeki hedefine asla ulaştıramayacakları bir büyüklenme duygusundan başka bir şey değildir. Öyleyse sen Allah'a sığın. Kuşkusuz her şeyi işiten, gören yalnız O'dur. Göklerin ve yerin yaratılması, elbette ki insanların yaratılmasından daha büyük bir olaydır. Ama, İnsanların çoğu bunu bilmez. Görenle görmeyen bir olmaz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanla kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar kıt düşünüyorsunuz. Kıyametin vakti mutlaka gelecek. Bunda kuşku yok. Ama insanların çoğu buna inanmıyor. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, aydınlasın diye gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkardır, Ama insanların çoğu şükretmez. İşte Rabbiniz olan Allah. Her şeyin yaratıcısı olan O'dur. Ondan başka ilah yok. Öyleyse nasıl olup da saptırılıyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inatla inkar edenler işte böyle saptırılmaktadır. Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı yapan, göğü de üstünüze bina eden, size şekil veren, şeklinizi de güzel yapan ve sizi temiz nimetlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah, alemlerin Rabbi olan Allah, Yüceler yücesidir. O diridir. Ondan başka ilah yoktur. Şu halde içten bir dindarlık ve bağlılıkla ona dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, Rabbimden bana açık kanıtlar gelince, sizin Allah'ın dışında dua ettiğiniz şeylere tapmam bana yasaklanmış oldu. Ve kendimi, Âlemlerin Rabbine teslim etmem emredildi. Sizi toprak, sonra nutfe, sonra alaka aşamalarından geçirerek yaratan O'dur. Sonra O sizi bir bebek olarak hayat alanına çıkarır. Ardından güçlü çağınıza ulaşıncaya, sonra da yaşlılar haline gelinceye kadar sizi yaşatır. İçinizden bazıları bundan önce vefat eder. Sonuçta belli bir vakte kadar yaşamaktasınız. Umudur ki bunlar üzerine akıl yorarsınız. Yaşatan da öldüren de odur. Bir işe hükmettiğinde o konuda sadece ol der, o da verir. Görmez misin Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanları? Gerçeklerden nasıl da uzaklaştırılıyorlar? Kitabın ve elçilerimize gönderdiklerimizin asılsız olduğunu savunanlar, evet, onlar ileride gerçeği anlayacaklar. O zaman boyunlarında halkalar ve zincirlerle şiddetli ateşe sürüklenirler. Ardından da ateşte yakılırlar. Sonra onlara, vaktiyle Allah'ın dışında ilahi nitelikler yüklediğiniz şeyler şimdi nerede denir? Bizi bırakıp kayboldular. Meğer vaktiyle gerçek bir varlığa tapmıyormuşuz derler. İşte Allah, inkârcıları böyle şaşkın ve çaresiz bırakır. Bu duruma düşmenizin sebebi, dünyadayken haksız olarak böbürlenmeniz ve şımarmanızdır. İçinde ebedi kalmak üzere cehennem kapılarından girin içeri. Büyüklük taslayanların kalacakları yer ne kötü. Sen şimdi sabret. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecek. Muhakkak ki biz, Onlara vaktiyle bildirip uyarıda bulunduğumuz şeylerin bir kısmını ölmeden sana göstereceğiz. Bir kısmını da görmeden seni vefat ettireceğiz. Ama onlar da sonunda bize dönecekler. Senden önce de elçiler gönderdik. Onlardan sana hayat hikayelerini anlattıklarımız var, anlatmadıklarımız var. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir elçi ayet getiremez. Allah'ın buyruğu geldiğinde artık hak yerini bulmuştur ve ilahi hakikatleri yok etmeye kalkışanlar hüsrana uğramışlardır. Kimine binesiniz, kiminden yiyecek elde edesiniz diye sizin için hayvanları yaratan Allah'tır. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Gönüllerinizdeki bir ihtiyaca onlar üzerinde ulaşırsınız. Onlarla ve gemilerle taşınırsınız. Allah size kanıtlarını gösteriyor. Allah'ın kanıtlarının hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde gezip de kendilerinden önce yaşamış olanların akıbetlerini görmezler mi? Onların sayısı bunlardan daha çoktu. Daha güçlülerdi. Yeryüzündeki eserleri de daha sağlamdı. Yine de kazandıkları onları kurtaramadı elçileri onlara açık seçik kanıtlar getirdiklerinde sahip oldukları bilgileriyle böbürlendiler ama alay ettikleri şey onları kuşatı verdi dehşetli cezamızı gördüklerinde Allah'ın birliğine inandık ona ortak koştuğumuz şeyleri de şimdi reddetmekteyiz derler ama azabımızı gördüklerinde artık inanmaları kendilerine fayda vermeyecektir Allah'ın kulları hakkında öteden beri uygulanan yasası böyledir. İşte o zaman artık inkarcılar hüsrana uğramışlardır. Fussilet Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamim Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş, Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir. Ama çokları yüz çevirdi. Artık onu işitmezler. Dediler ki, ''Bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da sağırlık var. Bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Sen yapacağını yap.'' Biz de yapmaktayız. De ki, ben de sadece sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyedilmiştir. Doğruca ona yönelin. Ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar. Onlar ahireti de inkar ederler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır. De ki, Arzı iki devirde yaratanı inkar edip, ona başkalarını ortak mı koşuyorsunuz? O yaratıcı ve alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Arz üzerinde sarsılmaz dağlar oturttu, orayı bereketli hale getirdi. Gerekli besinleri orada bunlara ihtiyacı olan varlıklar için eşit derecede olmak üzere uygun ölçülerle yarattı. Bütün bunlar dört devirde oldu. Dahası o, duman halinde olan semaya iradesini yöneltti. Ardından ona ve arza, istiyerek veya istemeyerek varlık sahnesine gelin.'' buyurdu. ''İsteyerek geldik.'' dediler. Böylece onları iki evrede, yedi gök olarak yarattı. Her göğe işlevini ilham etti. Biz yakın semayı kandillerle donattık ve onu koruduk. İşte bu her şeye gücü yeten, her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Eğer onlar yine de yüz çevirirlerse de ki, sizi Ad ve Semud'un başına düşen yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyarıyorum. Hani onlara peygamberler gelip, İkna etmek için her yolu deneyerek Allah'tan başkasına kulluk etmeyin demişlerdi. Ama onlar Rabbimiz buna inanmamızı isteseydi mutlaka elçi olarak melekler gönderirdi. Bu durumda biz sizinle gönderilen şeyin gerçek olduğunu kabul etmiyoruz dediler. Anılan Ad kavmi yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha güçlü kim var dediler. Onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha güçlü olduğunu düşünmezler miydi? Onlar ayetlerimizi de inatla inkar ediyorlardı. Sonunda dünya hayatında onlara alçaltıcı cezayı tattırmak için o kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı ise daha da alçaltıcı olacak. Onlara yardım da edilmeyecektir. Semud kavmine gelince onlara doğru yolu gösterdik ama körlüğü doğru yolu görmeye tercih ettiler. Nihayet kendi yapıp ettiklerinin sonucu olarak alçaltıcı bir yıldırım azabı yakalayıverdi onları. İnanan ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları da kurtardık. Allah düşmanlarının ateşe doğru sevk edilecekleri gün, öncekileriyle, sonrakileriyle, onların hepsi bir araya getirilir. Nihayet oraya geldiklerinde, vaktiyle yaptıklarından dolayı kulakları, gözleri ve derileri onların aleyhine şahitlik eder. Derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz diye sorarlar. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu derler. İlk önce sizi O yarattı. Şimdi de yine O'na dönüyorsunuz. Vaktiyle siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhinizde şahitlik etmesinden sakınıyordunuz. Üstelik yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte Rabbiniz hakkında taşıdığınız bu kanaatiniz sizi mahvetti. Sonunda kaybedenlerden oldunuz. Artık dayanabilirlerse kalacakları yer ateştir. Kendilerine yeni bir fırsat verilmesini talep etseler de bu talepleri kabul edilmez. Onların yanlarına bazı arkadaşlar verdik de bunlar önlerinde bulunanı da arkalarında olanı da onlara şirin gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki hüküm onlar için de kesinleşti. Kuşkusuz onların hepsi hüsrana uğramışlardır. İnkarcılar dediler ki: Bu Kur'an'a kulak vermeyin. Okunurken gürültü yapın. Belki bastırırsınız. O inkara sapanlara mutlaka şiddetli bir azap tattıracağız. Onları yaptıklarının en kötüsüne denk bir şekilde cezalandıracağız. İşte Allah düşmanlarının cezası ateş. Ayetlerimizi inatla inkar etmelerinin cezası olarak orası onların sonsuza kadar kalacakları yer olacaktır. İnkâra sapmış olanlar şöyle diyecekler, Rabbimiz, bizi saptıran şu cinleri ve insanları bize göster, onları ayaklarımızın altına alalım ki, herkesten daha çok aşağılanmış olsunlar. Rabbimiz Allah'tır deyip de, dost doğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler. Korkmayın, kederlenmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin. Biz, dünya hayatında da, ahirette de sizin dostunuzuz. Orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak, sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak. Yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz. Allah'a çağıran, Dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost olu vermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse, hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay onun işaretlerindendir. Eğer gerçekten Allah'a tapıyorsanız, güneşe de, aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Şayet kibirlerine yediremezlerse bilsinler ki, Rabbinin katında bulunanlar bıkıp usanmadan gece gündüz onu tesbih etmektedirler. Onun işaretlerinden biri de şudur. Sen arzı ölmüş gibi kupkuru görürsün. Ama üzerine yağmur indirdiğimizde toprak canlanıp kabarır. Ona can veren elbette ölülere de can verir. O her şeye kadirdir. Ayetlerimiz konusunda gerçekten sapanlar, bizden gizlenemezler. Bu durumda ateşe atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü huzurumuza güvenle gelen mi? İstediğinizi yapın, o yaptıklarınızı kuşkusuz görmektedir. Bu uyarıcı kitap kendilerine geldiğinde onu inkar edenler cezalarını görecekler. O gerçekten çok değerli bir kitaptır. Asılsız bir şey ona ne önünden ne arkasından yaklaşabilir. O, hikmet sahibi, övgüye layık olan Allah katından indirilmiştir. Sana, senden önceki peygamberler için söylenenlerden farklı bir şey söylenmemektedir. Gerçekten Rabbin hem mağfiret sahibidir, hem de onun çok yakıcı bir azabı vardır. Şayet biz onu yabancı dilde okunan bir kitap olarak indirseydik, Mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ayetlerinin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir araba yabancı dilden bir kitap öyle mi? De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir sağırlık vardır. Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara çok uzaktan sesleniliyor biz vaktiyle Musa'ya kitabı indirmiştik. Ama onda da ihtilafa düşülmüştü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, haklarında hüküm kesinleşmişti bile. Onun hakkında gerçekten koyu bir kuşku içindedirler. Kim dine ve dünyaya yararlı bir iş yaparsa, kendi iyiliği için yapmış olur. Kim de kötülük işlerse, kendi aleyhine işlemiş olur. Senin Rabbin kullarına asla haksızlık etmez. Azim olan Allah doğru söyledi. Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru